Arkası Yaren Mavi Tren 12. ve son bölüm Yazan Agatha Christie, çevirerek radyoya uygulayan Sevin Sever. Yöneten Uğur Atakan, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar, anlatan Demet Tantu, Naitin Ersan Uysal, Van Eldon Zihni Göktay, Herkül Poirot Pekcan Koşar, Tren memuru Ersun Kazançel, Papa Pulos Kemal Bekir, Ziya Esen Özman. Evlenmeden önce aşık olduğu eski sevgilisi Comte de la Paris'te gizlice buluşmak üzere mavi trene binen milyarder iş adamı Van Eldon'un kızı Ruth Katring o gece trende öldürülür. Yanında taşıdığı mücevher dolu çantası da ortadan kaybolur. Cinayet gecesi villasında bulunduğunu iddia eden Kont de Laroche kendisini suçlamalardan kurtarır. Bunun üzerine o gece aynı trende seyahat etmekte olan maktulün kocası Derek Catering'den şüphe edilir. Eski sevgilisi dansöz Mireye'ye artık yüz vermeyen Derek Catering, Mireye'in sorgu yargıçlığındaki suçlamaları sonucunda tutuklanır. Derrick'in Riviera'da tanıştığı ve aşık olduğu Bayan Grace'e üzüntüsünden memleketi olan İngiltere'deki köyüne dönerek Bayan Weiner adında hasta bir kadının yanında çalışmaya başlar. Katili bulmakla görevlendirilen dedektif Poirot nihayet harekete geçerek Comte de yanında çalıştırdığı kişileri konuşturmayı başarır. Ve cinayet gecesi Comte de la villasında bulunmadığı gerçeğini ortaya çıkarır. Bu arada ünlü dedektif ...cinayet ve hırsızlık suçlarına... ...üçüncü kişilerin de karışmış olabileceği... ...düşüncesindedir. Günaydın Bay Van Eldin. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Hoş geldiniz Bay Poharov. Ben de memnun oldum. Buyurun oturun. Yeni haberleriniz var herhalde. Düşündüm ki Bay Van Eldin. ...düşündüm ki ya damadınız gerçek katili... ...kendisi değilse diye... Gerçek katil değil mi? Gerçek katil bir başkası mı? Ee, Bay Catherine'in karısını öldürmemiş olduğu ihtimali üzerinde duralım. Siz çıldırdınız mı Bay Poirot? Hiç çıldırmadım. Sadece var olan ihtimalleri konuşmaya geldim. Beni biraz garip bulabilirsiniz ama... ...işimin ustasıyım. Şimdi cevabınızı rica ediyorum. Bay Van Elden katil ya damadınız değilse... ...sevinir miydiniz? Sevinmek mi? O mı? Elbette ki sevinirdim Bay Poirot. Türlü ihtimalleri konuşmaya geldiniz değil mi? Yoksa kanaatinizi değiştirdiğinizi mi söylemeye geldiniz? Tek bir ümidimiz kaldı o da kont de Arkasına sığındığı kanıtı çürütmeyi başardım. Nasıl yapabildiniz bunu? Kendi usullerimi kullanarak. Comte de Roche, villasına ayın on dördünde değil, ayın on beşinde gelmiş. Peki Yakutlar? Yakutlarının sahte olduğunu söylememiş miydiniz bana? Söyledim. Şurası bir gerçek ki o sahteleri gerçeklerin yerine koymaya hazırlanıyordu. Ancak birisi, bir üçüncü kişi ondan önce davranarak mücevherlere el koymayı başardı. Bu da yepyeni bir varsayım. Bu anlamsızlığa inanıyor musunuz Bay Poirot? Şuraya kadar bir ihtimaldir Bu ihtimali kanıtlamak için de benimle birlikte Nis'e gelmek gerekiyor Nis'e gelmek mi? Evet İçinizden gelirse tabi zorla değil Peki öyleyse geleceğim Ne zaman gitmemizi istiyorsunuz Bay Buarov? Acele görülecek işlerimiz var Bay Van Eldin Bundan daha önemlisi olamaz Naitin Yarından sonra gitmeye hazırım Peki Bay Van Eldin Mavi trenle gideceğimize göre tüm hazırlıkları ben yapabilirim eh, Gidebilirim artık saydan unutmadan sorayım Hı? Bayan Grey'i gördünüz mü son zamanlarda? Ee, şey bir, bir iki kez gördüm Hı. Zaten bunu bana söylemediniz İlginizi çekecek bir konu olabileceğini düşünmemiştim de Tam aksine Bayan Grey tam bir hanfendi. Kendisini çok beğeniyorum Ben de öyle Bay Beneldin ben de öyle Öylesine bir hanfendi ki Yani bugünlerde böyle birine gerçekten rastlamak zor meşhur milyarderler treninin vagon restorandaki yemek faslı da bitti. Bizden bir şeyler saklıyorsunuz gibi geliyor bana Bay Boğar. mi? asla hiçbir şey saklamıyorum. Yataklarınızı yapabilir mi beyler? Hayır hayır memur bey. Biz uyumayacağız. Nasıl olur beyefendi. Birinci sınıf kuşetli trendesiniz. Siz lütfen şu bahşişi alın ve bizi olduğumuz yerde rahat bırakın. Hadi Peki efendim nasıl isterseniz öyle olsun. Şimdi işte. Bay Knight'ın kapısı iyice kapalı mı? Hangi kapı Bayan Catherine'in kompartımanına açılan kapıdan söz etmiyorum. Koridora açılan kapıyı demek istedim. Kapalı. Az önce sürgüsünü çektim. Emin misiniz? Elbette eminim. Gene de bir kez daha kontrol edin. Zahmet etmeyin. Bunu ben kendim yapabilirim. Durun bakayım. Gerçekten kapalıymış. Çekmişsiniz sürgüyü. Kusura bakmayın yerime geçeyim. Şimdi beş dakika sonra filan Leon'da olacağız. Zavallı kızım Ruth'un insafsızca öldürüldüğü yer. Telaşa kapılmayın Bay Veneldin. Etrafı ben kolaçan ediyorum. Umarım neyin peşinde olduğunuzu biliyorsunuz. Öyle de uykum geldi ki... ...sayenizde kabus dolu bir gece geçiriyoruz. Ah, sonunda lyon istasyonundayız işte. Yeni varsayımınıza göre derik katil değilse asıl katil trenden bu istasyonda inmiş olacak. Trenden inen erkek değil kadın. Hı? Nasıl olur kadın mı? Kadın ha? Evet. Bildiğiniz gibi bir kadın. Hatırlıyorsunuz Bay Van Eldin. Bayan Gray ifadesinde genç, kasketli ve pardesülü bir erkeğin... ...biraz hareket etmek amacıyla trenden indiğini gördüğünü söyledi. Bence bu genç erkek bir kadından başkası değildir. Kimdi bu kadın? Asıl adı Kitty Kittir. Ancak siz Bay Van Eldin onu Ed Mason adı altında tanıyorsunuz. Olamaz. <gülüyor> siz lütfen yerinize oturun ve hiç kıpırdamayın. Konu üzerinde konuşurken size... Kendi sigara tabakanızdan bir sigara ikame edebilir miyim acaba? Trene binerken onu Bayan Ketting'in kompartmanında düşürmeniz büyük ihtiyatsızlık. Ya ama ben... Lütfen kıpırdamayın yerinizden Bay Knighton. Her taraf polislerimizle sarılı. Bildiğiniz üzere Fransız polisi peşinizde. Bay Knighton'u yahut öbür adıyla Mark'i yakalamak için sabırsızlanıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Anlatayım. Önce ufak bir ayrıntı dikkatimi uzun süre üzerine çekti. Öldürülen zavallı kızınızın parçalanmış yüzü... ...bu tür adli soruşturmalarda böyle olaylara sık sık rastlanır. Maktulün yüzü tanınmaz hale getirilir. Ama bu tek bir amaç güder. Maktulu tanınmaz hale sokmak çabası. Oysa Bayan Gray'in e, kesin tanıklığı... ...öldürülen kişinin zavallı kızınız Ruth Kettering olduğunu kesinlikle ortaya koydu. Oda hizmetçisinden ne zaman şüphe etmeye başladınız? Üzerinde K harfi oyulmuş... ...sigara tabakasını Bayan Ruth Kettering'in... ...kompartmanında bulduktan sonra... ...kızınızın hizmetine sadece... ...iki aydan beri girmiş bulunan... ...Ed Mason... ...bu tabakayı Bayan Kettering'in kocasına hediye etmek üzere... ...satın almış olduğunu ileri sürüyordu. Oysa kar koca arasındaki ilişkileri... ...çok iyi bildiğimden... ...önce bu tür bir hediyenin... ...söz konusu olmayacağını... ...Ed Mason'ınsa... ...şüpheleri Bay Ketring'in şahsı üzerinde toplamak için elinden geleni yaptığını anladım. Bununla beraber cinayeti görünüşte Ed Mason işlemiş olamazdı. Çünkü oda hizmetçisi hanımının talimatı üzerine Paris'te trenden inmişti. Bu da mı doğru değil? Tabii doğru değil. Ed Mason'ı Paris'te gördüğünü iddia eden tek kişi kim? Knighton. O da iki aydan beri hizmetinizde ve Mason'ı Paris'te Ritz Oteli'nde gördüğüne yemin ediyordu... Oysa yaptığım ufak soruşturma sonucu... ...Ed Mason'ın o akşam değil... ...ertesi gün Ritz Oteli'ne indiğini bana kanıtladı. Üzerinde K harfi bulunan... ...sigara tabakasının... ...Bay Catherine'e ait olduğunu iddia eden kim? Ed Mason. Ya bu K... ...Nighton'ın baş harfiydiyse... ...iki ortak birlikte çalışıyorlardı demek. Knighton ve Ed Mason. Bay Catherine... ...onlar için sadece bir paravandı. Bay Poirot kalın kafalılığımı hoş görün lütfen... Anlayamadığım bir nokta var. Paris'te trene binen adam kimdi? Derek Catering mi yoksa Conte de LaRouche mu? Hiçbiri değil. İşte olayın püf noktası burada. Paris'te trene birilerinin bindiğini iddia eden kim? O da hizmetçisi Mason. Ona da neden inanıyoruz? Çünkü Knighton, Ed Mason'u Paris'te Ritz Oteli'nde görmüş olduğuna yemin üstüne yemin ediyor. Gerçekte böyle bir olay yok. Hiçbir zamanda olmadı. Ruth tren kontrolörüne oda hizmetçisini Paris'te bırakmış olduğunu bizzat söyledi. <gülüyor> bir dakika burada bir hatayla karşı karşıyayız. Elimizde kontrolörün tanıklığı var değil mi? Hmm, evet bu adam yalan mı söyledi dersin? Hayır kesinlikle yalan söylemedi. Sadece aldandı. O da hizmetçisini Paris'te bırakmış olduğunu söyleyen gerçek Bayan Catherine değildi. Olur şey değil. Anlayamıyorum bir türlü bu işi. Bayve Nerdin, zavallı kızınız Ruth Catherine, trenin Lyon'a varışından çok evvel öldürülmüştü. ...yemek sepetini kompartıman penceresinden satın alan... ...ve sonra tren kontrolörüyle konuşan... ...hanımının şık elbiselerini giymiş... ...Mason'dan başkası değil. İmkansız. Hiç de imkansız değil. Bugün artık bütün kadınlar birbirine benziyor. Kızınızın vizomp pantosuna bürünmüş... ...gözlerine kadar inen kırmızı şapkası... ...ve takma saç bukleleriyle... ...Ed Mason... ...Bayan Catherine'in yerini pek hale almış olabilir. Her ikisi de aynı boyda... ...aynı zayıflıktaydı... Unutmayın ki Mason ses tonunu istediği gibi değiştirebilen iyi bir oyuncudur. Kontrolörse onu ilk kez görüyordu. Şık giysileri içinde biraz önce dediğim gibi kendini Bayan Ruth Catering olarak göstermeyi becerdi. İnanılır gibi değil ama becerikli kadınmış. Durun durun daha bitmedi. Ed Mason kızınızın yerini aldıktan sonra onun için tek bir tehlike kalıyordu. Bayan Gray'in kompartımanına girip arkadaşıyla yeniden görüşmek istemesi... ...bunu önlemek için de başını devamlı trenden dışarıya bakıyormuş gibi tutuyordu. Yani sırtı dönüktü. En son tehlikede cinayetten sonra kontrolörün... ...katledilen kişiyle akşam konuştuğu kişinin aynı insanlar olmadığını fark etmesi olabilirdi. Bu nedenle de Bayan Ruth Catherine'in yüzü feci şekilde parçalandı. Tanınmaz hale sokulmak için değil mi? Anladım şimdi. Peki Ruth'u kim öldürdü ve ne zaman öldürdü? Cinayet iki ortak tarafından tasarlanıp gerçekleştirildi. O gün Knighton sizinle birlikte Paris'teydi. Paris istasyonuna yakın herhangi bir istasyondan trene atladı. Bayan Catherine'in pencereden dışarıya bakmakta olduğu bir sırada... ...ipi boynuna geçirdi. Az bir zaman sonra her şey hallolmuştu. İki ortak cesedin elbiselerini aldılar. Cesedi de bir battaniye sarıp... ...komşu kompartımanın kuşetinin üstüne... ...çanta ve valizlerin arasına bıraktılar... Nathan mücevher kutusunu alarak biraz ileride trenden indi ve hemen lise gitti. Mason da hanımının şık giysileri içinde mükemmel bir makyajla kontrolörün karşısına çıktı. Devam edin lütfen Bay Poirot. Bu rolde tamam olduktan sonra cesedi Bayan Catherine'in yatağına bıraktı. Kendi de erkek giysileri giyerek komşu kompartımanda saklandı. Öyle ki Bay Catherine karısının kompartımanına girdiğinde karısının duvara dönüp başıyla uyuduğunu sanıp çekilip gitti. Tren Lyon'a varıp kontrolör de trenden inince Ed Mason erkek giysileri içinde hiç acele etmek sizin dışarıda biraz hava alıyormuş rolü yaparak trenden indi ve gözden kayboldu. İlk gelen trene atlayarak Paris'te Ritz oteline indi. O ana kadar mücevherler hep Knighton'da kalmıştı. Son dakikada mücadeleleri Bay Papapoulos'tan müşteriye Mason götürdü. İşte cinayet planlayıcısı Markin'in mükemmelen hazırlanmış planlarından biri. Demek Knight'ın meslekten yetişme bir katil olduğunu iddia ediyorsunuz. Hem de paçayı ele vermeden yıllarca adam öldürmüş bir kişi olarak. İstediği anda kendisine son derece nazik, kibar, efendi tavırlarını takınmasını bilen biri. Hizmetinize sekreter olarak girmeyi de zaten bu suretle başardı. Amma da aldanmışım. Fransızcıyı bir Fransız, İngilizciyi bir İngiliz gibi konuşur. Her gittiği memlekette tarihi değerleri, yüksek mücevher hırsızlıkları birbirini kovalar. Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da ve birkaç ay evvel onunla karşılaştığınız ilk yer olan İsviçre'de bile. Bütün bu ülkelerin polisleri bu adamın peşinde. Anlattıklarınız insana olağanüstü şeyler gibi geliyor. ...bana ettiğiniz iyiliğin büyüklüğünü bilemezsiniz Bay Puar'a... ...siz de olağanüstü bir insansınız... ...yarından tezi yok size çekinizi göndereceğim... ...ancak şunu da ilave edeyim ki... ...tüm servetim size beslediğim minneti ifadeye yetmez... ...ben sadece Herkül Puar'a'yum... ...ünlü bir dedektif ve tuttuğunu koparan biri o kadar... ...asmalık Bay Ben Erdem... ...güle güle Bay Puar'a güle güle...